İyi akşamlar. Müziğin başka türlüsünde bu akşam e, konuklarımız mozaik grubundan çok eski. <gülüyor> sevgili Ayşe Tütüncü, efendim Timuçin Gürer ve Saruhan Erim. E, geçen programda İksen'le, geçen dönemde, yayın döneminde ilk sen Mavi Tuna'yla demiştik ki biz bir kere daha davet ederiz mozaik'i. E, karşılıklı sözümüzü tuttuk, e, davet ettik ancak... İlk sen gelemedi davete. Biraz rahatsızlandı. Çok Sevgilerini diyorsun. yolladı herkese. Ee, sağ olun. Ee, ama geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Merhaba. Şey de teşekkür ederiz. <gülüyor> Böyle çok resmi oluyoruz değil mi? Bir daha ilk seni görmeye de geliriz. Ya gerçekten ilk sen bir şey ayarlarız demedi değil yani. Öyle bir şeyler olur gayet e, mutlu oluruz açık radyo olarak. E, şöyle diyeyim şimdi. Ne, ne dinledik, ne yaptık, nasıl girdik, niye öyle girdik diye başlayalım. İki tane parçamız var çok ilk albümden, benim de olduğum albümden. Evet. Ee, hatırlatayım, ilk Fiesta de San Benito ile girdik. Ondan sonra ikinci parçada da e, There But For Fortune idi. Ah, evet, evet. Ee, kaldığımız yerden devam edebiliriz aslında, sohbete diye düşünüyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir konser ihtimallerinden filan bahsetmiştik ama öyle bir şeyler evet herkes havaya bakıyor. Ben de böyle sormuş olayım ne oluyor ne bitiyor diye. Ee, öyle bir şeyler olmayacak değil mi? Epey oldu değil mi yayınlanadı CD. Bir seneyi biraz geçti. E, tamam biraz yani demelendirmek gerekebilir evet. konserden önce <gülüyor> o kadar uzun zamanda 5 e, CD'lik bir 6 CD aha. bak bu kadar alakasız bir eski mozaikçi çok fena çok fena <gülüyor> sayıları karıştırıyorum bendeki CD'de kapış kapış gittiği için unuttum <gülüyor> gerçekten 4 e, tanesi Zaten, yayınlanmış albümlerden de kasetlerin e, geçirildi. 2 tanesi de yayın. arşivden e... Bir tanesi yayınlanmamış besteler, öbürü de yayınlanmamış yorumlar. Hı. Yorumlar deyince aklıma şey geliyor benim. Yani orada da konuştuğumuz, yani bir, bir önceki albüm, e, albüm ha, böyle, şimdi ilk sene olmayınca çok fena. <gülüyor> <gülüyor> Eksikliğini herkes hissedecek eminim ki. E, bir önceki programımızda da konuştuğumuz şeyler vardı. E, hatta bu zamana birazcık aktardığımız. Oradan devam edelim diyorum. Ben şey demiştik, yani mozaiğin, mozaik önemli bir grup. Yani hepimiz için. Kişisel tarihimizdeki önemi bir yana, o dönemde ilginç bir dinleyici kitlesi oluşturmuş ve sonradan da keşfeden insanların da çok ilgi duyduğu bir grup oldu. Yani o önem nereden geliyordu? Nasıl yorumlar oldu? Mozaik üzerine epey yazılıp çizildi bildiğim kadarıyla. Hı hı. E, bu şeyden sonra, albüm çıktıktan sonra e, size nasıl aksetti sizlere bu hikaye? Yani ne düşündünüz? Yani niye önemli gibi bir sorum bu? <gülüyor> Bilmem neresinden tutarsan Ayşe. Yani niye önemli değil de nasıl yorumlandığı, yani tekrar uzun bir zaman sonra bir şeye bir esere baktığın zaman, yani bir ürüne baktığın zaman, işte bir grubun yaptığı ürün, ürünlere baktığın zaman belki biraz daha o zaman başka bir göz sağlayabilir yapılan çalışmaya yani siz nasıl bakıyorsunuz insanlar nasıl değerlendirdi size gelen yorumlar ne oldu hı hı. yayınlanmamış şeylerin çıkmış olması parçaların çıkmış olması nasıl bir Aslında etki yarattı kısaca acaba kısaca hemen şeyi söyleyebilirim külliyat hı hı. yani bu altı kutuluk külliyatı hı. yayınladıktan sonra dinleyen eline geçen haberi duyanlardan çok böyle ya helal olsun iyi ki yaptınız yani <gülüyor> bunu yapmasanız valla iki elim yakanızdaydı ya da Gözümüz ha, açık geçti. Ben bilmiyordum ya böyle bir grup mu varmış gibi de hı. olan. Yani kah bilerek kah bilmeyip yeni tanıştığı için sevinerek. Hı hı. Ya Açıkçası hep çok e, olumlu tepkiler aldık. Hı hı. E, şey ise hani mozayin önemine olabilir diye düşününce de İçeriden de bir değerlendirme yapabilirim. Ama bize yazılardan bana çarpan en çok şeyin özetini de söyleyebilirim. Vallahi ikisini de duymak güzel olur bence. Hı -hı. Herkes yani. de eminim bu konuda Hı -hı. bir şeyler söyleyebilir. E, yani son zamanlarda daha doğrusu şöyle başlayayım. O zamanlar başka bir şevkle, başka bir düşünceyle, başka bir dünya görüşüyle bu işin peşinde koşuyorsun. Ama daha tatlı olanı yıllar sonra başkalarının dediklerini dinlemek bende şu son zamanlarda söylenenlerden bir böyle damıtılmış bir cümle kaldı Hı. Ee, ya 80 sonrasında hatırladığım tek güzel şeydiniz <gülüyor> bu yani bu cümle beni uçuruyor Hı. demek ki aslında e, çok güzel bir şey yapabilmişiz diyorum ve bu, bunu başka birileri söylüyor Hı. Ya çok değerli bir şey biliyorum evet. Kesinlikle kim, kim sahibi biliyor muyuz ee, yani Aslında yer... Erder'in yazıda yazdıkları da Buna işaret ediyor hmm. ee, Tabii. Ee, çok güzel Murat Meriç'in e, Bir iki yazısında Böyle bir ifade okudum e, Var çeşitli gazetelerde Dergilerde çıkanlarda Demek ki o böyle mh, Gri günlerde Hı hı. ...ya ben iyisi mi gideyim... ...bir mozaik dinleyeyim... ...şöyle bir içime bir gö gönlüme bir ferahlık... ...bir kaset ya. koyayım... Ha, ...bir kaset evet. koyayım... <gülüyor> ...o bir şey... ...demek ki öyle dedirtmişiz <gülüyor> yani, yani... ...Murat Meriç... E, ...ben de onu dün okudum... ...ne yazmış diye baktım da... E, ...12 Eylül karanlığını dağıtan... ...müzik topluluğu demiş sağ olsun... ...ya evet <gülüyor> müthiş bir <gülüyor> girişti... ...yani biraz... E, varjanla dedim ben de... E, <gülüyor> Ama oradan şeye bağlamış ki o Bilmiyorum çok hoş mi? tabii. Bugünü güzelleştiren, yarına dair umutlarımızı besleyen de müzik olacak zaten diye öyle bağlamış. Ama Erdir de zaten yazısının bir yerinde bu külliyatın içindeki kitapçıkta, kitapçığın başında Erdir'in kısa bir yazısı. Ayşe'nin de bir uzun değerlendirmesi Hı. var. Orada Erdir de şöyle demiş... ...hayatımızın üstüne çöken kara bulutları dağıtmayı öneren bir çağrısı vardı. Hı hı. Aslında ben e, e, hem Erdir'in yazısında hem de daha sonra yazılanlarda hep böyle bir e, doğal olarak... ...1983'te başladığı için mozaim serüveni doğal olarak 12 Eylül'e bir endeksleme e, tabii ki görüyorum. Hepimiz de görüyoruz. Tabii. Orada... E, e, yani Erdir yazıya devamen işte hayat temalı folk şarkıları söylüyorlardı. O yüzden çok etkilendik. 80'lerin ilk yarısının o dağınık karşı kültüründe bir, bir duruşları, bir çağrıları vardı demiş. Ben şöyle bir kanal açayım. Oradan Hı. belki bir şey aklımıza gelir neden önemliydi sorusunu ben böyle sen sorduğundan beri düşünüyorum düşünüyorum. Bunun bir takım müzikal şeylerini konuşabiliriz birazdan. Ne, neler bir araya geldi de oradan öyle bir terkip bileşim çıktı diye Hı -hı. ama ben şey hissettim. Umut kavramı etrafında çok düşündüm. Çünkü zaten ortaya çıkışta da ilk konserin adı Ölümden Önce Bir Hayat Vardır idi evet, evet. o cümlenin kendisi zaten çok e, etkileyiciydi ve evet. içi de dolduruldu galiba o konserler döneminde Hı. yani e, sonuç olarak Erdir e, yazının gene e, çeşitli yerlerinde mozağın öncelikle bir proje grubu olduğunu yani deneysel bir müzik atölyesi olduğunu Hı. söylüyor. Belki harcı alem tek bir müzik sound'u yoktu. Ama bir üslup bütünlüğü vardı diyor. Ee, ve şeye bağlıyor. Ee, aslında öncesiz 12 Eylül darbesi dönemini anlatıyor. Kendi kişisel hayatından da yola çıkarak. Aslında öncesiz ve büyük ölçüde de sonrasız bir gruptu. O döneme özgü koşullar nedeniyle. Şimdi böyle deyince ben bizim Çıplak Ayaklar Kumpanyası'nın stüdyosunda da asıllı olan Umutsuzluğa Alışma adlı <gülüyor> yazıdan da etkilenerek galiba anahtar kavramın umut olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle bir umut veriyordu sanıyorum. Yani umuda yol açıyordu. Umutsuzluğun etkilerini... ...hafifletiyordu ya da ortadan kaldırmaya çağırıyordu. Kaldırıyordu demeyelim ama... ...öyle bir çağrısı vardı sanki diye düşünüyorum. Ee, ben bu cümlelere katılıyorum şu ana kadar söylenen. Ee, bir de işin müzikal kısmına bakacak olursak... E, ...Mozay'ın yaptığı işin içinde çeşit çeşit müzikal gelenek var... Ee, batıdan da var doğudan da var ee, ama başta bunlar belki daha ayrı ayrı dururlarken mozayin hmm. ömrü hayatı boyunca yavaş yavaş e, birbirleriyle sarmaş dolaş hmm. olmaya başlıyorlar ee, Entegre bir hale geliyorlar ee, sanki şimdi bunları müzikleri dinleyerek de şey yapabiliriz ama çok kısaca özetlemek gerekirse Sanki mozaik şöyle bir yerde duruyor. E, sanki öyle bir kapıda duruyor ki işte e, bir tarafıyla batıya doğru açılan bir noktanın bir tarafında da içeri doğru açılan noktanın ortasında duruyor gibi. Yani ne bileyim bize gelen mesela o inatla gelen seyirci mektuplarında hep bir tema var. Onu hiç unutmam. E, biz dışarıdan hiç izlemediğimiz bir takım şeyleri sizde görüp Sonra onları da izlemeye başladık. Mesela atıyorum daha önce hiç Jet Total dinlememiş o dönemde, sene belki 84 falan. Ee, ama biz de onu görünce ah bu güzel bir şey gibi gidip onu dinliyor ya da daha önce yıllardır Jet Total dinlermiş. Biz de onun etkilerini fark edince bize çok sarılmış gibi. Yani bu Moza'y'in... Batı müzikleriyle rock dünyasıyla sanki ilişkileri gibi. Ee, ama bir yandan da mozaik mesela Safo ile konuşmaya da gitmeliydik ya da Alaturk'a gibi besteler ya da Metruk gibi besteler yaptığında da e, diyelim bir İtalyan ya da bir Alman e, bizim kasetimizi aldığında e, hani hep öğrenmek öyle bir şeydir ya bildiğim bir şey üzerinden bilmediğim bir yere varmaktır ya. Dolayısıyla e, bildiği Rak elektro gitarı üzerinden makami bir nameye rastlayıp bu sefer bir batılı olarak bildiği bir şeyler üzerinden bir doğum üziyle ilişki kurmak gibi oluyor. Sanırım bu arada bir yerde ortada durmasının bir önemi var diye düşünüyorum. O zaman şöyle bir şey yapalım ya bu çok çok çok güzel bütün bu e, yorumlar ne? ikisi de bence <gülüyor> ağzınıza sağlık. Serhuan'a da... Bir şey değil. Hayır <gülüyor> <gülüyor> ee, Çok güzel. Yani burada mesela bahsettiğin şeyler var, şarkılar var, parçalar hmm. var. Belki onlardan birini ya da Aslında ya da belki fikir. ya da Hı. belki hani işte zaten hani bahsettin hani iki şeyi bir araya getiren iki yakayı biraz bir araya getiren parçalar oldu daha sonra dedi. Belki onlardan birini dinersin ama şeyi hatırlatmak istiyorum ben. Hmm. İlk albüm yani ilk konserimiz 83'teki. <gülüyor> ölümden önce bir hayat vardır. Aslında yani çıkış itibarıyla bizim bir, bir e, beste grubu bir, öyle bir grup yani şimdi bildiğimiz gruplar gibi bir grup. ...olarak çıkmadığımız hı hı. ama e, duyduğumuz, sevdiğimiz ve o an çalınmasını doğru bulduğumuz o ortam içinde... ...o politik ortam içinde ve müzikal ortam içinde de aynı zamanda. Hı. Yani e, genelde çok dertli giden <gülüyor> bir Tam şeyde. Tam da o cümleyi vurgulamak e, üzere. Evet, yani. bir or yani müzikal <gülüyor> olarak da bir ortamda biraz daha farklı bir tarafına, bir dayanma gücüne işaret eden parçaları... ...alelecele bir araya getirdiğimiz... E, ...bir şeydi. Ama ondan sonra... E, ...çeşitli nedenlerle... ...kendi dilini oluşturmaya başladı mozaika. Hani çok tek bir hı hı. dil olmasa da... ...mozaik şey olarak, <gülüyor> müzikal olarak... ...onu söylemek gerekiyor. E, i̇lk albümden zaten işte... ...ilk dinlediğimiz parçalar. Şimdi ne dinleyelim? Için? Bir şey küçük ıı, not... Iı, ...erdir de tam bu senin söylediğin üzerine... <gülüyor> ...bir not koymuş yazısına... Daha sonra gelen mozaik albümleri ilk albümün aslında özel bir albüm olduğunu ortaya çıkardı. Normalde bu tür cover albümleri gruplar kendi çizgisini belirleyip oturduktan çok sonra bir fantezi olarak yapılır. Mozaikte ise bunun tam tersinin gerçekleşmesi <gülüyor> bana her zaman önemli bir ayrıntı gibi gelmiştir diyor eldir. Biraz arkadan ittiler yani <gülüyor> orada öyle demek lazım. O şey lazım. diye açıklıyor. Grup olun dediler yani. Çünkü mozaik her şeyden önce bir proje grubudur hmm. diye açıklıyor. Oradan evet, ıı, söylüyor yani her biri farklı müzik müzikal yönsemeleri olan bir kısmı kendini müzik dışındaki alanlarda da ifade eden grup elemanları... Tabii, bir araya geldi. Çok doğru tabii. Yani tabii. bu tersliği bir proje grubu olmakla açıklıyor. Evet, çok da nevi aslında birazcık bir grup. Yani dışarıdan bakınca çok da böyle bir grupta yok. Yani beş insanı. benzemez bir araya gelip sonra on <gülüyor> sekiz evet. kişi olduklarını düşünürsek evet, evet. şey boyunca evet, evet. o macera boyunca. Evet. Bir parça dinleyelim ve şimdi o zaman ardından na geçelim. Değil mi? Tabii olur. Yani Hı -hı. sıradan olmak zorunda değil yani istediğiniz şey olabilir bence. Ya yani kronolojik e, o zaman zorunda değiliz. Ben hareket etmeliyim. öneriyorum. Ah, oh, ne güzel. Hı -hı. Tamam. Hangi albümden? E, ardından albümden. Bu bizim ilk stüdyo albümümüz. Dolayısıyla ilk bestelerin oldu. Beste e, Mehmet Taygun'un, e, ondan sonra düzenleme Moza Ekim. <gülüyor> Müziğin Başka Türlüsü yeni sezondaki ikinci programında e, mozaik üyelerini ağırlamaya devam ediyor. Sevgili Ayşe Tütüncü, Timuçin Gürer ve Savrahan Erim sohbet ediyoruz. E, çok alametler belirdi albümünden. <gülüyor> gitmeliydik dinledik. Hı hı. E, kimin bestesiydi? Ayşe'cim sen söylüyordun. Aa gene Mehmet Taygın'ın bestesi. <gülüyor> Bak şimdi. Bir şey uyarmak zorundayım. Tek bestecimiz o değilmiş. Daha hali... dört besteci var lütfen. Sözler Hale Tengeli'ndeydi. Evet aynen sözler tamam, Hale Tengeli. Hatırladığım gibi. Peki şey sormak istiyorum size hemen. Yani bu biraz evvel bahsettiğimiz gibi sen buradaki daha e, yerel motifler ya da ritimler e, ...duyacağımızı düşünerek seçmiştik... Evet, yani parçayı uh -huh. biraz konuşmuştuk o konuda... E, ...çok alametler... ...belirdi mi sizce... ...yani nasıl bir zaman... ...ne oluyor ne bitiyor... <gülüyor> ...mozaik müziği... ...mozaik duruşu... ...ruhu... ...o zamanki bakışımız... ...bugüne bir şey söylüyor mu... ...diye sorayım... Hmm, ...ya gene döndük dolaştık... ...öyle bir noktaya... ...gelindi sanki... Ee, gene öyle zamanlarda yaşıyoruz diye hissediyorum ben ee, programa girerken de biraz uh -huh, ayaküstü uh -huh, konuşmuştuk uh -huh. ee, ama zaten e, tam da istenilen böyle dönemlerde tam da istenilen e, kapanmak e, içe kapanmak ve e, korkmak olduğu için yani evet, hedeflenen olduğu için gene aslında ölümden önce bir hayat vardır denilebilecek bir noktaya geldiğimiz kanısındayım. E, mozaik'le birlikte bu serüvenin içinde yer almış arkadaşlarımızdan ve söz yazarlarımızdan Meltem Ağızkay'la geçen gün konuşuyorduk bu konuyu. <gülüyor> <gülüyor> selam ediyoruz Meltem'e buradan. Meltem'e de selam edelim. E, o bir şey söyledi. O... Hmm, Beni, benim bu konuya bakışımı çok değiştiren bir şey oldu. Ee, alanlarımızı korumak durumundayız. Ee, gene yapılacak iş o. Siz de biz de yani müzik yapanlar, siz burada program yapanlar mevcut alanları korumak için ve bunu korurken de dayanışmak dışında yandakinin kolunu tutmak, dirsek teması sağlamak dışında bir yapılacak bir şey yok. Bu da gene benim kafamda umuda bağlanıyor. Çünkü umut bazen e, sadece neler becerebildiğimizi hatırlamaktır demişti. E, Hart, Michael Hart, Pınar Öğünç'le söyleşisinde. <gülüyor> o, o da beni çok etkileyen bir e, dönem olmuştu. O, o, o cümle de çok etkilemişti. Evet onları hatırlayacağız. Neler becerebildiğimizi hatırlayacağız. Ve alanlarımızı korumaya çalışacağız diye düşünüyorum. E, tam o zaman burada gene şey sorayım yani e, Savran sen şu an aktif olarak müzikte uğraşıyor musun? E, ara verdim diyeyim. Tamam ara, <gülüyor> tamam yani hani e, belki Yok, bu ara, bir ara, bu ara uğraşmıyorum. <gülüyor> Şöyle e, hani mozaik dağıldıktan sonra grup bittikten sonra Hı -hı. bir takım e, gruplarda çalışmaya başladık. Bir takımlarımız Hı -hı. işte kendi projelerinde var oldular. Hı -hı. Mesela Ayşe Piyano Perküsyon grubuyla sizler de oradaydınız Hı -hı. zaten. Devam etti hatırladığım. Sonra kendi projesine. Proje... Sonra Ayşe üçlü oldu. oldunuz. Hı -hı. Hı -hı. Bilen, Timuçin daha çok gene piyano perküsyonunda Hı -hı. çalışıp sonra perküsyon mu dediniz deyip beden perküsyonu <gülüyor> kekeçeye evet. gitti. Vallahi Serd <gülüyor> alet taşımamak için. De. Kesin evet. Serdar Ateşer kendi projesini üretti. Keza ben çok daha önce yani Hı -hı. daha farklı projelerle devam ettim. Başka müzikle devam eden oldu mu? E i̇şte hemen ne? o sırada Bülent ha, Bülent Sumay bandosu Evet. Böyle bir şey Durumun olmuştu doğru. Yer <gülüyor> tamam hatırladım. Ee, onunla 2001'e kadar çaldık. Hı. Ondan sonra. Serdar'ız haydık zaten. Serdar'ı söyledik. Evet. ve bir sürü projede gitti. Evet tabii bu 18 <gülüyor> e, ki, mozaikin içinden gelip geçen 18 kişi içinde müziğe devam edenler. Tabi Emir Özoğlu tabii. var mesela. Yani de var. Devam tahsin Ünü var. Tahsin var, var. var, var. Evet. Erkan Ordu'daydı geçti. <gülüyor> <gülüyor> yani zaten sağ olsun. Konuk olanlar var. Eee <gülüyor> Şey demek istiyorum, e, şimdi peki halen e, var olan projeleriniz, e, projelerimiz tabii ama ben size soruyorum, e, Hı -hı. oradaki duruşu nasıl sürdürüyorlar, bugün hala devam eden projeler e, bugüne dair neler söylüyor ve... E, Aklımdaki bir soruyu şöyle değiştiriyorum. Demiştim ki hani mozaik neleri etkiledi ya da mozaik bakışıyla hangi grupları dinliyorsunuz gibi bir sorum vardı. Yani belki tam da böyle bir ortamda e, ruh kardeşliği yaptığınız e, müzik grupları dünya üzerinde ve Türkiye'de e, kimler neler diye sorabilirim. Şu dünyanın şimdiki renginde yani. Hmm. Hı -hı. İki soru oldu değil mi? Tek soru sormayı bir becerebilsem <gülüyor> olacak ama. Yani ilki o zamanki mozaikten bu zamana kendi işlerimizde devam eden. Ne oldu ki? Hani o, <gülüyor> onun kaynaklık ettiği, evet. onun üzerine bina olan. Bir kere hemen şeyi söyleyeyim. Hep çok alametler belirdi parçamızı düşününce. Hep Timuçin'in onu sonlandıran e, okuduğu cümle gelir aklıma. Ya e, yeni yıldızlara, ya ölü yıldızlara götüreceğiz hayatı hayatını. ya da dünyamıza inecek ölüm. Bu Hı, da evet. Naz Hükmet'in evet. sözleri. E, o durum aynen öyle. Yani evet. o durumda dünya yüzünde bir değişiklik yok. E, Müzik olarak bakarsak, e, mesela kendi adıma şeyi söyleyebilirim. E, daha önce de sözünü ettiğimiz mozayin, bu arada duran yani hem batıya hem doğuya bakan bir şeyin üstünde duruyor oluşu gibi bir şeyin benim daha sonraki dönemde yaptığım işlere çok büyük bir kaynaklığı var. Mesela daha sonra 2006 yılında çıkan Panayır albümündeki Girit'e mektup parçamı yapabilmemin sebebi mozaikin o yıllarından geçmiş olmak diyebilirim. Evet. Ya yani bütün o çalışmalardan böyle bir çalışmaya doğru gitmek. Mesela benim özelimde ilk soruya böyle yanıt verebilirim. Bir de şey vardı değil mi? Ee, bu çıplak yaptığımız, senin ön, ön, öncülüğünde iki çalışma vardı aslında. Onlarda Aha. bir yer Ezgisinin... Ha, anma orkestrası. E, an evet, Aha. evet. Üzerine ve işte birkaç Kürt ezgisi üzerine evet. bir çalışmalar vardı. Aha. Evet. Onlar da belki öyle düşünebilir. Senin diyeceğin bir şey var mı o konuda? Tüm için. yok. <gülüyor> ya da belki o zaman şimdiki o hani kimlerle dinliyorsunuz? Ne oluyor? Ne bitiyor? Sorusuna belki geçebilirim. Yani Hı -hı. Yakın hissettiğiniz ya da şey, saruan bir şey diyecek mi? <gülüyor> ya hayır, ben umut meselesine takıldım. <gülüyor> Yani bir onu bir <gülüyor> <gülüyor> bir çıksın o. <gülüyor> Hayır, şimdi o zamanlar size müziği yaptıran ya da yani müzik diye de kısıtlamayayım. Hepimiz böyle tiyatrodan, oradan, buradan, işte çizgi film çizmekten Hı -hı. çeşitli yerlerden folklorla uğraşmaktan falan gelen insanlarız. Gösteri yapmaya ne itiyordu? Ee, daha önce bahsettiğimiz o umudu içinde e, yeşertmek onu hayatta tutmak e, ve mümkünse onu işte ölü yıldızlara taşımaya çalışmak yani bunu birbirimize vermek hı hı. ve o e, gösteri sanatının en önemli şeyi nedir? seyirci. Onu seyirciye vermeye çalışmak onu seyirciyle yaşamak orada paylaşmak eee yani bizim için yıllarca belki mozaiki bir anlamda da farklı kılan, 90'ların içine doğru da uzatan bu oldu. Biz işte hiçbir zaman meşhur olmak, yüz binlerce, on binlerce hayranı olmak, işte albümleri şu kadar şu kadar. Bizim son zamanlarımızda arabeskin patlama zamanları, kasetin patlama zamanlarıydı. Ee, ...öyle beş on bin... ...on beş bin kaset falan... ...çok gülünç rakamlardı. Hmm. Hmm. Kaç yüz mü? Milyon sattı mı? Köşe oldunuz mu? Yani... ...bu lafları biz doksanlar... ...geçince unuttuk. Hmm. Biz mesela oralara hiç yazılmayan... Hmm. ...insanlardık. Yaşam tarzı olarak... E, ...tabii ki... ...müzisyen olarak. E, yani o umudu... ...yaşatmak için... ...evet... Oradan evrilerek içine geçtiğimiz sonra mozaikten de daha uzun süre düşünüyorum da içinde bulunduğumuz mesela benim Ayşen Timuçin'in piyano perküsyon grubunda da aslında e, insanların karşısında o mutluluğu yaşamak o görselliği görselliği çok olan bir grupta o sizi seyretmek çok güzel derlerdi bize. Evet. Ben mesela bütün bu yıllar boyunca e, Mor ve Ötesi'nin ilk albümünde onu hissettim. Maalesef üzgünüm bunu söyleyeceğim. Sonraki albümlerinde hissedemedim. E, o e, enerji, yaşam e, enerjisini karşıdakine verme arzusunu herhalde dünya e, insanları, grupları, müzisyenleri yoksa meşhur olacaksın. 19 tane kanala birden çıkacaksın filan gibi bir şeye zorluyor olsa gerek işte Kilyo sahilinde 50 bin kişiye konser vereceksin falanların arasında bunu kaybediyor insanlar bence önemli olan bunu kaybetmemek birbirine o umudu o Timuçin'in dediklerini birbirine vermeye devam etmeye çalışmak eh bugün biraz zor ...umudu bugün nerede bulabilirim diye kendi kendime soruyorum şu an. Şimdi ruh ortaklığı deyince... ...geçen sene bir sürü müziği geçmiş zamandan... ...hani bu 20. yüzyıl Türkiye'si içerisindeki bir sürü müziği... ...didikleyerek bir çalışma yapmam gerekmişti. O sırada... Daha önce dinleyemediğim kadar şey bir kulakla bir sürü müzik dinledim. Ve şeyi fark ettim. Mesela Zuaşi Berepe grubu vardır ya. Hı hı. Onunla aslında yani biz zamandaşız aşağı yukarı. O zaman da bilirdim ama ne kadar aslında bir düzenleme mantığı, bir, şey, bir parçayı işleme mantığı olarak ne kadar ruh ortaklığı taşıdığımızı düşündüm. Ama hani denebilir ki yani alakası onlar Karadeniz rak yapıyorlar. Siz başka bir şey, siz mesela ne dendi bize diyelim, progresif rak, sinfonik hmm. rock falan. Ama mesele işin tam oralarında değil. Yani işe böyle bir müziği yapan kişilerin ruh ortaklığı gibi bakacaksak eğer. Yani mesela diyelim biz hiç tulum kullanmadık, onlar da habire tulum kullanıyor. Evet sound arasında büyük bir uzaklık varmış gibi görünüyor. Ama mühim olan şu mantık. Mesela tulumla açıyor parçayı. Ondan Hı. sonra 5-10 saniye kadar sonra müthiş bir evet, rock ritme haydi. giriyor. Hı. Hı. Şimdi e, buradaki ortaklığı şu. Ya ne alaka tulumla elektrogitar gibi bir soru. E, onlara da sorulabilir. Bize de böyle şeyler sorulabilir. Yani mesela tulumla e, Mesela Safo ile konuşma parçasında da olduğu gibi, hı hı. Ee, yani bir yandan makami bir parça melodisi var, yani Safo'nun melodisi makami bir melodisi. Fakat birazdan o melodiyi cayır cayır bir elektro gitar alıp e, rock hı hı. E, diyebileceğimiz bir solo atıyor. Hani dolayısıyla mesele burada Karadeniz mi değil mi meselesi değil de, nasıl Farklı görünen şeyleri alıp onları yan yana güzelce getirip birlikte yaşamalarını sağlayan bir düzenleme mantığı. O bakımdan mesela benim aklıma ilk gelen Zulah <gülüyor> Şiberefe oluyor. Bir Programa şey girirken, e, girmeden önce Geven de konuşmuştuk biraz ha, da. Mesela onu belki sen söylersin Orada da öyle <gülüyor> bir şey var sanki yani o, o söylediğim bir sürü unsuru bir araya getirip üstelik ee, kendi dillerinde evet. sözlerle de evet, ama evet. anlıyorsun o sanki bir şey söylemiyor ama hı hı. söylüyor sana Söyler bir şey gibi. Ee, orada da bir ruh kardeşliği evet. sanki görüyorum ben o zaman e, bir e, mozaik parçası dinlemenin zamanı gelmiş midir diye hı? soruyorum ee, o zaman şimdi Plastik Aşk albümünden Plastik Aşk e, parçasını çalalım ee, söz Mertem Azka beste Ayşe üçüncü olan ben. <gülüyor> Mehmet Taygun değil, değil mi? Değil, değil. <gülüyor> Ne sen söylüyorsun? <gülüyor> Hepsinin <şunu> o <onu> yapacak? <gülüyor> Ve ben söylüyorum. Öyle. to uh not -huh. ...sakla kendini... ...sakla kendini... ...bilmesin... Bilmesin. Bilmesin. Harikaydı. Ağzınıza sağlık, elinize sağlık tekrar. <gülüyor> ha burada vokallerde de e, Saruhan Elim, Bülent Somay, hani geri vokallerde. Hı -hı. Sen var mıydın Timuçin orada geri vokallerde? Yok, Yok. Ama Mehmet Taygun değil mi bir de var? Ya, <gülüyor> gitarı da o çalıyor. Ya. Ama elektro gitarı da Bülent Somal çalıyor. <gülüyor> Ve bir şeyden bahsedelim mi? Ee, şimdiye kadar gelip geçmiş arkadaşların isimlerini bir hatırlatalım. albümlerinin adını bir söyleyelim. Bu görevi tüm Yazmanımız. <gülüyor> Tabii ki, memnuniyetle, memnuniyetle. Ee, Ayşe Saruhan Mehmet... Ee, Timuçin Bülent. Timuçin Bülent. Somay, evet. Saymıştık. Serdar Ateşer. Demiştik. Demiştik. Evet. Mehmet Tütüncü, Sumru Avriyen, Levan Balıkçıoğlu, Ezel Akay, Sabir Yücesoy, Yağız Üresin, Murat Ünlü, Tahsin var, Emir Özoğlu, Ahmet Altuğ, Cem Aksel ve Ümit Kıvanç. Böyle evet. de bir... Ekip Uzun var. Bir <gülüyor> Uzun bir listemiz var. <gülüyor> e, destek olanlar Halit Enger sözleri yazanlar değil mi? E, Meltem, Meltem Aska var. E, hmm. Başka söz etmek gerektiğimiz kimseler var mı? Ertan Or. Hı, evet. Yani misafir evet. müzisyenlik yapan gidip gelip Ama Tabii o bir gelenekti ya. Hani evet, biz de birilerine hep giderdik. Onlattık, onlattık, evet. Bir Şu de bir ayıp, geldi. Yelten. Evet. Değil mi? Hı -hı. Bir sürü arkadaş gerekti pekala o zaman e, böyle söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı diye sorayım böyle zamanımız yavaştan kısalıyor ve evet. bir parça daha dinleyelim istiyorum hatta yayınlanmamış parçalardan biri olsa çok güzel olur diye geçirdim içimden ama. Evet. aslında bu oradan bir şey çalarak da şunun dikkat çekebiliriz belki bu 6 cd'lik külliyat kutusunda e, biz <gülüyor> Bir bonus CD kavramına varmış olduk. <gülüyor> hani bonus parça olur ya. Bonus CD hem de iki tane. İşte ben aslında beş dedim o yüzden altıncısı bonus. <gülüyor> Hidden track gibi. Gizli CD var. Gizli CD. Burada gizli iki tane CD var. <gülüyor> ee, oradan bir parçayla bitirelim. Evet oradan onu. bir parçayla. Ile... Yani bu, bu iki CD'de, beşinci ve altıncı CD'de bizim... İşte yıllarca ev stüdyolarımızda e, kaydedip de kullanmadığımız e, ya da son haline getiremediğimiz için belki falan gibi yer alan her şeyi tabii ki belli bir elemeye tabi tutarak ve Hı -hı. E, dinlenir hale getirilerek Hı -hı. sounduyla e, son miksini, masteringini yaparak arşivden seçtik. Çünkü Hı -hı. bu bir nevi artık hani yıllar önce yapılmış bir çalışmanın, bir dönemin. Ee, ve o dönemin bir grubunun ve onun ona çok sık mektup yazarak desteklemiş <gülüyor> olanların da arasındaki bir iletişimi son mərhəlesine getirmek gibi bir istekti bizim ki dolayısıyla sattığımız gizlimiz olmasın gibi. Yani. Ha, harika bir şey yani bayağı cesur bir e, karar bence Hani bu e, sandığı açmak ha, yani sandığı açmak da, evet. da güzel bir şey. E, diğer albümle çalmadığımız albüm kaldı mı bu arada? <Gülüyor> Ölümden Önce Bir Hayat Vardır İlk albümden çaldık Hı -hı. Ardından ikinci evet. albümde onu çaldık Çok, alamet çok Alametler Beledi çaldık Plastik Aşkı çaldık Hı -hı. Şimdi yayın anlayıştan evet. çalacağız Ama evet. bir gizli de Dinleyicilerimizin <gülüyor> keşfine Kalsın kalıyor. o zaman evet. Öyle diyelim Ben geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum Tekrar bir araya gelmek Hep çok keyifli evet, Saruhanerim Ayşe Tütüncü Timuçin Gürer. Ee, ilk, senin yoklu... <gülüyor> i̇lk senin yokluğunda e, ne kadar sürçülü izan ettiysem affola. Teknik masada da Barış Demirel'e teşekkür ediyorum. Ee, ve e, Moza'yı hep destekleyen çalan Açık Radyo'ya da yine teşekkür etmek istiyorum. Ona biz de büyük bir teşekkür çok etmek istiyoruz. <gülüyor> Ayrıca varlığı için de etmek istiyoruz. Evet, evet gerçekten evet. E, çok önemli. Bizi çalmasa değil. da teşekkür ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Mevzileri korumak gerekiyor. Ne dinliyormuşuz? Ee, Yayınlanmamış bestelerden ıı, Direkten Dönen Düş Beste Saruhan Söz Meltem Aska Efendim Mozaik teşekkür ederek hoşçakalıyoruz. Hoşçakalın. <gülüyor> Hoşça <kalın. gülüyor> Bu sokak nereye gitmeli? Hangi savaş neden bitmeli? Bana sorsalar, bana sorsalar, bırakın derdim, bırakın da. En dibini deşelim, oraya yerleşelim. En dibteki toprak nemli ve ıslak. Vtaki toprak